Merhaba, ee, bu italikte e, kitap kapakları üzerine konuşacağız. Ee, galiba e, bir kitaba ulaştığımız ilk yer e, kitap kapağı. E, o yüzden de kimi zaman e, kitabın anahtarı gibi görünüyor. E, şimdi o anahtarı e, bizim için hazırlayan ve bunu da çok iyi yapan e, bir kitap tasarımcısıyla beraberiz. Utku Lomlu. hoş geldin Utku. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. Şimdi e, Utku'nun... E, kişisel serüveninden bir parça söz ederken en sondan başlamak istiyorum. Mutku 2016'da e, Avrupa Tasarım e, e, ödülleri içinde e, iki ödülle e, e, yaptığı işler, iki ödülle karşılık buldu. Sonra birden baktım ki aslında her yıl e, Utku <gülüyor> e, Avrupa'da ve Türkiye'de çok sayıda kitap e, kapağı tasarımı, e, farklı tasarım e, katalog tasarımları ödülleriyle e, bu işi e, sürdürmüş. Ee, o yüzden de e, Türkiye'deki kitap tasarımcılığının dünyaya açılan yüzlerinden biri bir taraftandı. Öte yandan da e, bir iyi kitap okurlarının bildiği bir şey var. Utku'yu biz iletişimde başlayan macerasıyla iletişim Everest ve şimdi can kitaplarının e, kapaklarını tasarlayan kişi olarak da e, biliyoruz. E, dolayısıyla hem bu serüveni konuşalım hem de e, kitap e, kapağı okura ne veriyor? Hatta e, yıllar içinde e, biz e, değişen kapaklarla ne yapıyoruz falan gibi böyle bir e, konumuz var. E, dolayısıyla önce hoş geldin. E, sonra da ilk sorum şu. E, hakikaten senin e, kişisel serüveninde kitap tasarlamak nasıl başladı? Birdenbire insanın aklına böyle bir şey gelir mi? Nereden başladın, nasıl başladın? Ee, nereden başladım? Sanırım sene 97'ydi. Ben o zaman iletişim kitabevinde evinde çalışıyordum. Ee, ve kitabevinde evinde... Yani sadece kitap satmıyordum. Aynı zamanda bir süre sonra e, okurlar için orada bir fanzin hazırlamaya başladım. Sonrasında e, müşteriler için bir kart, e, mağaza kartı tasarladım. E, bu yayın evi tarafından bir süre sonra fark edildi. Merkez tarafından ve e, merkezde çalışıp çalışmak istemediğim soruldu. Ben de tabii ki seve seve kabul <gülüyor> ettim ama o zaman kitap kapağı yapacağımı bilmiyordum tabii. Tabii bu arada tasarım eğitimi almadan yaptın bunları. Onu söylemek tabii. gerekiyor işin doğrusu. Felsefe okudun bildiğim kadarıyla Felsefe okudum. O dönemler fotoğraf asistanlığı yapıyordum. Fotoğrafçılıkla ilikleniyordum. Ee, bir şekilde aşinaydım ama. <gülüyor> sonra iletişimde kitap kapağı tasarlamaya başladın. Evet. Ee, sonra nasıl devam etti? Sonra nasıl devam etti süreç? Evet o dönemde Fatoş Genco Osman vardı iletişimin kitap kapaklarını yapan. Ee, o bir süre sonra ben merkeze geçtikten kısa bir süre sonra ayrıldı. Ee, ve sanırım 3 sene boyunca iletişimin kitap kapaklarını ben yaptım. Daha sonra Everest yayınları benimle çalışmak istediğini söyledi. Ee, burada da Buket Uzuner'in e, bir yönlendirmesi oldu. Ee, o daha çok istiyormuş kitapları oradan çıkıyordu. Ondan sonra Everest macerası başladı. Orada da bir 9 sene boyunca kitap kapaklarını yaptım Everest yayınlarının. Sonrasında da e, kendi tasarım ofisimi açıp can yayınlarıyla birlikte çalışmaya başladım. E, can Yayınları ile beraber başka tasarımlar da yapmaya devam ediyorsunuz ama değil mi? E, tabii Öyle sadece. Şey, LOM e, ajansı Sadece kitap kapağı değil hı hı. işte senin de bahsettiğin gibi az önce e, katalog, e, marka danışmanlığı her türlü e, bir reklam ajansını yaptı her türlü iş yapıyoruz yim kitap kapağı deyince hep hakikaten insanın karşılaştığı o ilk an var ya yani bir kitabı almak ya da almamak konusunda seçim oluşturuyor sanırım Yani ben kişisel olarak profesyonel okuyucunun çok önemsemediğini düşünsem de yine de bir kapan kapa bir kitabın kapağı çok güzelse ekstradan seçmeye karar veriyorsunuz Dolayısıyla bu işi yaparken, ee, ...ne düşünüyorsunuz? Nasıl başlıyor serüven? Yani hani bana çok şey gibi geliyor... Bir ...birinin oturup bir şey yazmaya başlaması ne kadar zor ve ne kadar ikircikli bir şeyse... ...kapak tasarlamak da öyleymiş gibi geliyor. Çünkü bunu hep biliyorsunuz. Sanki işte iyi kapak yaparsanız çok satacak gibi. Böyle bir, bir his nasıl baş edilebilir bir durum bu onu merak ediyorum. Yani yayın evlerinin tabii kitap... Konu, ...yani kitap kapağından beklentisinin büyük beklentisinden biri... ...tabii ki satış kaygısı ama hani... Ben kapağı tasarlarken satış Hı -hı. kısmını o kadar da düşünmüyorum. Evet illa ki düşünmek zorundayım. Ama hani benim için çok da önemli değil. Ee, yani aslında bu işe başlamadan çok önce de ben hani kitaplı Hı -hı. iç içeydim. Bu benim için her zaman bir avantaj oldu. Ve hani bir, o kitaplı iç içe olmak aynı zamanda hani kitap kapağından da ne beklendiğini, ne olması gerektiğini bir şekilde hani her okurun bir fikri vardır zaten. Okuduğu kitabın kapağıyla ilgili aynı şekilde yani benim de böyle zaten hep düşünüyordum hani bu kitabın kapağı keşke böyle olsaydı <gülüyor> şeklinde öyle devam ettim. Peki şöyle bir soru var zihnimde mesela bugün kitap kapaklarına baktığımızda dünyada da böyle işte tipografi çok öne çıkıyor. Dönem dönem tipografik tasarımlar çok öne Hı -hı. çıkıyor. Dönem dönem işte yazar fotoğraflarının merkezde olduğu tasarımlar öne çıkıyor. Kimi zaman daha sade bir nesnenin fotoğrafının ya da çiziminin konduğu kitap kapaklarında bir trendden söz etmek mümkün mü? Genel bir yönelimden ya da eğilimden. Kesinlikle mümkün ama bu sadece kitap kapakları için Hı -hı. geçerli değil. Genel ıı, tasarım... ...her alanı için Hı. geçerli bir trend söz konusu. Ee, bahsettiğim gibi dönem dönem bu tipografi oluyor. Ee, şimdilerde illüstrasyon bence ağırlıklı olarak kullanılıyor. Ee, ama bana kalırsa hani uygun olan e, malzemeyi e, uygun olan yerde kullanmak en doğrusu. Yani bir kitap kapağında e, doğru olan şey illüstrasyonsa o dönemin trendi tipografi diye tipografi kullanmak değil... Doğru olan malzemeyi doğru yerde kullanmak her zaman en doğru seçim. Evet sen bir başka söyleşi de tasarımcı problem, problemi çözen kişidir hı hı. demiştin. Ve hani kitap kapağı da bir problematik başlangıçta. Çünkü bir yandan da hem kitabın içini hem de yazarı temsil eden ve bunu nasıl temsil edeceğini soran bir problem var. Ve ona uygun olan materyali bulmak gerekiyor belki de. E, tabii bütün kitap tasarımcılarının aynı sorunun sorulduğunu biliyorum ama... ...yani biraz dinleyiciler için... tasarladığım bütün kitapları okuyabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bunu bin kere cevaplamış olmalısın. Evet, e, tabii ki bu imkansız. E, genelde her yayın tabii farklı işleyişi oluyor. E, kimisi aylık yayın toplantıları yapıyor. Kimisi e, bunu başka şekilde çözüyor. O ay yayınlanacak kitapları belirliyor... Ee, ama bunun sonucunda bana bir birif geliyor editörden veya çevirmenden veya e, şey çeviri bir kitapta ise direkt yazarıyla ile birebir iletişim kurarak. E, bu birif doğrultusunda özet doğrultusunda hareket edilmeyen kitabı zaten çok fazla kitap kapağı yapıyoruz Tabii. okumak mümkün değil birçok zaman. Ee, peki e, burada mesela yazarın, İstekleri, editörün ya da yayın evinin beklentileri birbirlerinden çok uzağa düştüğünde... ...işte tam orada problem başlıyor evet. ve tasarımcı problemi çözmek zorunda. Yani hı hı. yazar işte bir şey istiyor, illüstrasyon istiyor. Hı hı. İşte editör şöyle bir malzeme kullansan daha iyi olabilir diyor. Bir desen varsın tabii kitabı tasarlayan. Öte hı hı. taraftan da bütün bunları kendi markası içine yedirecek yayın evi i̇yi, var. var. Böyle bir durumda Utku Loğumlu problemi nasıl çözüyor? Yani bu çok sık karşılaştığımız bir problem. Ee, nasıl çözüyorum? Öncelikle e, editörlerin aslında yazarlarla e, konuşmasını istiyorum kitap kapağı konusunda. Yani evet editör kitabı okuyor ve kafasında bir şey canlanıyor kapağa dair. Yani, böyle olabilir, şöyle bir şey olabilir diyor. E, ama yazarın kafasında da bambaşka bir şey olabiliyor. Yani işe başlamadan önce e, mutlaka bunu talep ediyorum. Çünkü hani... Boşa uğraşmak oluyor çünkü Yazarın istediği her zaman daha önemli aslında ee, O noktada Hani yeni bir evini de düşünerekten Bir orta yol bulmaya çalışıyoruz her zaman ee, Peki bir kitabı Tasarlamak için e, Gerçekten ne kadar zamana ihtiyacın var e, Bu koşulları altında Ne kadar zamanda yapıyorsun ee, şu an... Ya da en iyi Süreç ne kadar ve sen ne kadarıyla Yetiniyorsun Yani kitaptan kitabı Göre değişebiliyor. Ee, bazen hani iki hafta da sürebiliyor bir kitabın tas kapağının tasarımı. Bazen hani iki günde de bitebiliyor. Ee, bazen bir günde de bitebiliyor. Ee, şu anda da ayda on sekiz kitap yapıyoruz. Yani ekibimle birlikte. Ee, bunların bir kısmı dizi kapak tasarımı olduğu için e, ilk başta evet çok vaktimizi alıyor. Ama Hı -hı. sonrasında dizi olduğu için e, o kadar vaktimizi almıyor. Kalan vakti diğer kitaplar için harcıyoruz. Yani orada zaman kullanımı bizim işimizde çok önemli. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün Penguin baskısı ile Hı. ilgili olarak e, kitabını tasarlayan kişinin bloğu vardı ve e, yani kitap tasarlamak kitabın kendisini de aynı zamanda tasarlamışlardı. Kapağı da yapmak açısından ilginçti. Hı. Çünkü e, bir e, işte bir çeviri kitabın Türkçeden İngilizceye çevrilen bir kitabın Belirli bir yerine katılmıştı tasarımcı. bir Yani çevrilen bölümleri okuyordu. Çevirin tamamlanmasını beklemiş tasarlamak için. Ve ilk düşündüğü şeyle son düşündüğü şey arasında dağlar kadar fark olan ve neredeyse iki yıl süren bir tasarımdan bahsetmişti. Sonra da bunları blogunda yayınladı. Bizim tabii galiba bizim devinimimiz için de böyle yıllar ayırabilmek gibi bir şey olmuyor. Ama şey merak ediyorum. Yani hani her... ...bugün bir kitap kapağıyla karşılaşıyoruz... ...önümüzde bir şey var... ...peki geride kalanlar... ...yani o, o kitabın yayınlanmayan kapakları... ...senin zihninde duruyor mu... ...ya da bir gün onlara geri dönüyor musun? Yani bazılarında tabii ki... ...çok severek yaptığım tasarımlar oluyor... ...ama hani... ...editör ya da yayınevi ...onun uygun olmadığını söylüyor... ...ve başka bir tercihte bulunuyor... ...o zaman tabii... ...onlar yani... ...kullanılmayan tasarımlar... E, ...üzülüyorsunuz hani değerli oluyor çünkü... emek harcamışsınız ve beğenmişsiniz... E, ...ama bir süre sonra... ...tabii çöpe gidiyorlar. Gidiyorlar mı yoksa başka bir şekil bulup... E, ...yeniden karşımıza Yok, çıkıyorlar mı? Yok on, onu bu zamana kadar... E, ...yapmadım yani, yani bir yazar için yaptığım... ...alternatif bir tasarımı... E, ...sonrasında başka bir yazar için... ...zaten elimde hazırda böyle bir şey vardı... ...bunu kullanayım diye... ...hiçbir zaman yapmadım çünkü benim için her yazar... ...farklı, her yazarın ötesinde her kitap farklı... Hı hı. Ee, ...farklı kimlikler... ...farklı metinler... Ee, hani ...biri için yaptığım bir şeyi... ...kolayçılığa kaçıp başka bir... ...biri için uygulamadım hiçbir zaman... Ee, peki Türkiye'de... E, ...kitap tasarımları açısından... ...hem tasarım hem de... E, ...kapak, e, bu arada... ...çok şey var, yani o kadar hızla büyüyen bir sektörden bahsediyoruz ki... ...yani kitaplar nesne olarak da artık ilgimizi çekiyor. Yani sadece okuma ihtiyacımızı karşılamak değil... ...kimi zaman çok güzel oldukları için almak istiyoruz. Kimi zaman aynı kitabın farklı tasarımlarını edinmek istiyoruz. Tasarımın kıymeti, yani kitabı tasarlamakla ilgili olarak... ...kıymet ölçütü sence yıllar içinde gelişti mi, değişti mi, ne oldu... İlerledi mi mesela? Ee, tasarım biraz daha öne çıktı. Bu her şeyde geçerli sadece kitapta değil. Ama kitapta bir de ekstra olarak e-kitabın çıkmasıyla birlikte... ...kitap e, artık e, daha e, bir tasarım nesnesi, daha bir koleksiyon nesnesi... ...daha bir fetiş, hmm. e, bir obje haline dönüşmeye başladı. E, burada da tasarımın tabii e, etkisi... şey. Artıyor, evet. Artıyor. Yani en azından şey var, Hı -hı. bir bir e, oku, okumak ve kolayca taşımak için e, kitabımız varken evde saklamak istediğiniz şey iyi tasarlanmış bir şey olarak almak istiyorsunuz belki de. Hı -hı. Hı -hı. Tabii. Ki. Öyle bir durum var. Peki bir kitapla beraber başka neler tasarlarsınız, neler yapıyorsunuz? Yani. E... Ne yapıyoruz? Galerilere çalışıyoruz bazen Hı -hı. sanat galerilerine. Bazen sanatçı kitapları yapıyoruz. Ee, ...bunlardan bir tanesi hem Venedik Biyaneli için hazırladığımız hı hı. bir kitaptı. Hem Amerika'da hem Avrupa'da ödül aldı. Ee, bunun dışında e, kurumsal şirketlerin reklam tasarımları katalog tasarımları oluyor. Ee, bunları yapıyoruz. Ya da kurumsal kitap tasarımı oluyor. Orada hem içerik hı hı. E, sağlama kısmını da hallediyoruz... ...hem de kitabın tasarımını da yapıyoruz... Ben bir de bu soru şey açısından da sordum. Yani bir kitabı tasarladığınızda onun ekseninde başka neler yapıyorsunuz? Yani ayraç yapılıyor ama onun ötesine giden bir şey var mı? Bizim genel olarak gördüğümüz. Kitapla ilgili gördüğünüz... Yani işte gazetelerin, Hı -hı. dergilerin kitap eklerindeki tanıtım ve ilan tasarımları... ...ya da işte puarlar da gördüğünüz apışlar. Anladım. Peki... Türkiye'de e, serüveni yani kitap tasarlama serüvenine biraz bakıldığında geçmişten bu tarafa e, birkaç isim e, saymak istediğimizde mesela aklına kimler geliyor e, önemsediğin işler tarihten bu tarafa. Yani ben mesela Said Maden e, diyorum hı hı. her seferinde Türkiye'de belki de Mehmet Fuat'la beraber e, kitaplar üzerinde isimleri ilk belirlenmeye başlayan insanlar yani Mehmet Fuat... Ekibindeki herkesin ismini yazdığı için işte Sayit Madeni de ismini koyarak bir kitap tasarımcısı olarak bizimle tanıştırdı aslında. Onun öncesinde başka insanlar var, Zahir Güvenli var, kitap resimleri çiziyor, kapak resimleri çiziyor, kapağı biri tasarlıyor. Böyle böyle geçmişten az insan ismi biliyoruz çünkü kitap kapağı tasarlayanlar kitapların görünmez kahramanları. Biraz daha sonra... ...yakın zamanlara kadar da... ...hala böyle... ...senin hem tarihten hem bugünden ismini anabileceğin... ...önemli, beğendiğin... ...ya da unutulmuş gibi birileri var mı? Aslında... ...bahsettiğim gibi çok fazla isim var... ...ve o dönem hani... ...kapak tasarımından çok... ...kapak resimleyen şeklinde geçiyor... ...ve genelde... hani ...resim ağırlıklı isimler bunlar... ...ama... Ee, ve hep geri planda kalmışlar. Bir sürekliliği de olmamış. Üç, kimisi 3-5 e, tane kapak tasarımı yapmış. Ondan sonra bir daha yapmamış. Ama hani senin de bahsettiğin gibi Said Maden gibi isimler daha çok sürekliliği olan, e, daha bilinen isimler. Ee, peki yurt dışından Yani... Ee, yine e, benim aklıma e, gelen e, birkaç isim var. E, Peter Mendelssohn'tu Pe evet. mesela. Benim House e, yaparkenki tasarım çok ilginç gelmişti. Özellikle Hı. yurt dışından takip ettiğin ya da... John Gray var. Hı -hı. Ee, evet, Peter Mendelssohn'tu var. Ee, başka ilk etapta aklıma gelen... Ee, daha önceden Irma Boğum'dan evet, bahsetmişsin. Evet, Irma Boğum daha çok Hı -hı. kitap tasarımlarıyla. Hı -hı. tasarımlarıyla. Hı -hı. Kitap tasarımlarıyla. Hı -hı. Çünkü değişik e, formatta kitabın e, fiziksel sınırlarını zorlayan tasarımlar yapıyor. E, onu da takip ediyorum. Çok ilginç tasarımlar olduğu için. E, peki e, tam bu e, fiziksel sınırları zorlamak deyince... E, kitap kapağında zihinsel sınırları e, zorlayabilmek ya da çok değişik şeyler yapabilmek mümkün mü? E, okur açısından da bakıldığında ya da işte satın alma refleksleri açısından ya da genel e, sanat eğilimleri açısından. Yani sınırları zorlamak ve farklı şeyler yapmak Hı -hı. her zaman mümkün. Ama burada tabii e, maliyetler ister istemez devreye giriyor ya da e, maliyetlerin dışında... O kitabın raftaki fiziksel durumu hani çok farklı bir şey yaparsınız ama hani rafa koyduğunuzda o bozulur farklı hı hı. diğer kitapların arasına girdiğinde. Yani saklama koşulları da burada aslında belirleyici oluyor. Peki bu söylediğin bir de, şey mi? Pardon mı? unutmamak gerekiyor ki aslında kapağın tek görevi sayfaları bir arada tutup korumak. <gülüyor> o kadar maksat yani işte bir taraftan da bir anahtar ya hani hı hı. E, sanki e, kitaba e, hiç o kitaba ulaşmamış bugüne kadar o kitabı hiç görmemiş kişiye e, gel gel e, diyen bir şey diyen bir şey yani hı. demesi de gerekiyor şey merak ediyorum ama mesela yurt dışına gittiğimizde e, işte ...kitapçıların olanakları bu tasarlanmış yani gerçekten tasarım nesnesi Hı. olan kitapları sergilemeye çok daha müsait. Ee, ama Türkiye'de zaten çok az kitapçı var. Olan kitapları sırttan e, koymak istiyor. Ee, yan yana koymak istiyor. Bozul, bozulmaması da gerekiyor tabii bir tarafın. Ve bu da tuhaf bir biçimde tasarımcının önüne düşüyor. Yani siz farklı bir boyutta bir şey yapmak istediğinizde raf... ...diye bir şey, bir şey çıkıyor... Ee, ...tabii bir de Türkiye'de çok fazla... ...kitap sirkülasyonu var... ...çok fazla e, kitap çıkıyor aylık olarak... ...baktığımızda... E, ...ve artık eskisi gibi... E, ...kitapçı gibi kitapçılar da... ...çok fazla Hı. kalmadı... ...daha e, market şeklinde... ...kitapçılar ve hani onlar da... ...çok fazla... ...bu sirkülasyonu bir şekilde... ...halletmeleri gerekiyor... ...satan kitapları sadece öne çıkartıyorlar... E, ...bu şekilde hani farklı tasarlanmış bir kitap için, e, yani fiziksel sınırları zorlanmış bir kitap için belki de bir çoğun adrafı... Bunların fiziksel evet, evet. olanakları olmuyor. Ya da Hı -hı. E, öyle bir kitabı bu sefer e, işte şilinkleyip satmak zorunda kalıyor. Bu sefer de okur kitabı açamıyor zaten. Evet. Yani uzaktan bir nesne olarak farklı bir tasarımı görüyor ama ona dokunamıyor. E, i̇çini açamıyor ya da ne yapılmış içinde onu göremiyor. E, o da başka bir şey ...zorluk haline geliyor Peki, pek tabii ki kitap tasarlarken. Bir de e, hani bir yaptığın işin benzerleriyle karşılaşmak, taklitleriyle karşılaşmak... E, ...ya da işte kolaycılığa kaçıp, e, senin e, çok uzun zaman düşünüp işte bir dizi tasarlıyorsun. Hı -hı. İşte az önce konuştuğun gibi o yazar için en uygun olan materyali e, ve temsil edecek e, şeyi, dili kurmaya çalışıyorsun. Sonra birdenbire işte senin o kapağın çok beğenildiği için benzerlerini yapan ya da işte ucuzca taklidini yapan başka bir şeyle karşılaşıyorsun. Yani hem fikir sanat eserleri açısından durumu ne bunun hem de hissiyatı tabii ki yani. Yani hissiyatı suçu tabii. Hı -hı. Ee, yani fikir sanat eserleri açısından da e, çok fazla koruyucu bir e, şey olduğunu düşünmüyorum. E, en azından zaten bireysel olarak bizim bununla Uraşmamamızın, uğraşmamızın bir şey, bak vakit olarak çok fazla yok. Burada yayın evleri biraz o sorumlulamaları gerekiyor. Öte taraftan da böyle taklit edilen işler yapmak da değişik bir durum tabii. Yani bir de çığır açmış olabiliyorsunuz bir yandan bakıldığında. Yani sizinkinin çok benzerleriyle karşılaşmak, yaptığınız şeyin e, karşılığı bir, bir tür bir şey de yaratıyor. Hani okurda bir ilgi yaratmış ki o da bunun aynısını yapıyor diye düşündürtüyor ama orası çok şey sınırda bir nokta aslında. Tabii. E, bir de bu hani, taklit ya da benzer olayı sadece hani benim yaptığım işler için geçerli değil. Bu hani artık çok kolay ulaşılabiliyor yurt dışında yapılmış işler Hı -hı, internet tabii. sayesinde. E, yani bir gördüğünüz işin işte hani herhangi bir ülkede yayınlanmış bir işin burada daha bir ay geçmeden çok benzerini ...görebiliyorsunuz. Evet. Maalesef ki durum böyle. Ee, e, tabii bunu sadece tasarımı takip eden insanlar fark edebiliyor. Ee, bilmeyen bir insan çok güzel yapmış diyor ama... ...aslında hani daha önce yapılmış bir şeyin devamı. Ee, bir de e, son olarak çeviri kitaplarla ilgili bir şey sormak istiyorum. E, genelde işte yurt dışından Türkçe'ye çevrilen kitaplarla ilgili... Ee, ...işte koşullar bazen e, ajanslar aracılığıyla geliyor. Kapağı işte yurt dışındaki yayıncı görmek istiyor, onaylamak hmm. istiyor vesaire falan. Ama ben tersinden soracağım. İşte e, Türkiye'de e, kapağını çalıştığın bir yazar, bir dizi... E, ...yurt dışında bir yabancı dile çevrildiğinde... Senin kapağında yayınlansın istiyor musun? Ee, yani bu oluyor zaten ara ara. Ee, yani ya da böyle bir koşul koyuyor mu yayın evi? Ee, yayın evi bir koşul koymuyor. Yurt dışındaki yayıncının hı. böyle bir talebi oluyor. O zaman ya yazarın ajansıyla, e, aracılığıyla benle irtibat kuruyor hı. ya da yayın evi ile irtibat kuruyor. E, bu zamana kadar e, Fransa, Amerika, Kanada, Brezilya... Kore zannedersem başka bir iki ülkede olması lazım. Farklı farklı ülkelere Türkiye'de tasarladığım kapakların oradaki kullanmaklarını sattım. Evet bu da aslında tasarımın evrenselliği üzerine bir kere daha düşündürtüyor bizi. Yani kimi zaman sadece Türkiye'li okur için ya da bu piyasa için bir şey yapmaya küçüldüğümüzde ya da daraldığımızda o evrensel dili unutabiliriz. Oysa ki Kitap e, daha evrensel bir materyal. O dille beraber kapağı da e, aktarmak mümkün olabiliyor. O açıdan da e, değişik bir deneyim olmalı. Yani Türkçe'de yayınlanan bir kitap için e, kapak tasarlayıp onu Korece'de benzer bir evet. şekilde görmek. Çünkü o Koreli'ye de bir şey ifade tabii. ediyor. Yani orada tabii o, o yayın evinin, e, e, yayın kurulunun ya da türün tercihi. Onlar öyle düşünüyorlar ya da hani... ...belki beğendikleri için ya sadece... Da iyi, ...yani orada kitabı iyi ifade eden bir kapak... ...zaten dünyada hep aynı kapakta olabilir... ...yani Tabii bir taraftan ki. da... ...bir Hı -hı. de sonuçta... ...dünyanın beğenileri de benzeşmeye başlıyor... ...tam da az önce evet. konuştuğumuz trendler ve... ...eğilimlerle ilgili olarak... ...peki son olarak... ...bu işe girişmek isteyen... ...kalkışmak isteyen... ...işte ben tasarım okuyorum... ...ya da işte yeteneğim var... Başka bir alandayım ama asıl yapmak istediğim iş bu diyenler için neler önerebilirsin? Konuşmanın başında da bahsettiğim gibi ben alaylıyım ama sonrasında grafik yüksek yaptım. Yani kitap kapağı özelinde bir kere hani kitabı çok sevmek gerekiyor. Kitapla iç içe olmak gerekiyor. Hakim olmak gerekiyor kitaba. Ve tabii maddi beklentilerinde düşük olması gerekiyor. Yani grafik e, tasarımında evet bir reklama şansına girersiniz e, hem maddi hem manevi olarak sizi e, bu yeterli gelebilir. Ama e, yeni dünyası bu şekilde işlemiyor. Daha Hı. düşük maliyetlerle, daha düşük bir ekonomiyle çalışıyorlar. E, burada tek sizi e, destekleyen, ayakta tutan şey kitabı sevmek oluyor. E, en bence önemli kıstas bu. Öte taraftan da e, yayın evleri ya da bu tür ajanslarla nasıl çalışacak bu genç insanlar? Ne yapacaklar? E, merhaba ben geldim beni alır mısınız demiyor. Herhalde bir hazırlık bir şey bekliyorsunuz değil mi karşınızdaki kişiden? Yani şimdi e, okullarda zaten Hı -hı. genelde e, proje olarak kitap kapağı yaptırıyorlar. Bir portfolyoları Hı -hı. oluyor öğrencilerin. E, o portfolyolara bakıp değerlendiriyoruz. Bir fikriniz oluyor. Hı -hı. Evet. E, tabii ne kadar... E, e, alana ne kadar yeni e, kişi girerse e, bu e, şey kapaklardaki çeşitliliğin artacağını ve okurun da e, yeni beğenilere yeni e, tatlara ulaşacağını düşünüyorum. E, teşekkür ederiz sağ olasın. Rica ederim Eksik teşekkür ederim. E, kitabınız çok radyonuz açık olsun.